Sensin sen benim maksudum Allah bizdeni de mahrum eyleme Allah Kandiller ler yana yanana Allah dervişler döne döne Allah Kandiller ler yana yanana Allah dervişler döne döne Allah Şükür erdik bugüne Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Şükür erdik bugüne Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Gül bülbülün ormana Allah Ver derdime dermana Allah Gül bülbülün Allah ver derdime der mana Allah son nefeste imandan Allah bizleri de mahrum eyleme Allah son nefeste imandan Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah gülgülülün olmamana al Allah ver derdime der mana Allah Son nefeste imandan Allah, bize yide mahrum eyleme Allah.